23. ayetinden itibaren Cenab-ı Hak Rabbin sadece kendisine kulluk etmeniz birincisi Rabbimiz'e kulluk etmek ikincisi anne babanızla iyilik davranmanızı kesin bir şekilde emretti onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırlarsa kendilerine üffin sakın ha of deme buyuruyor Cenab-ı Hak onları azarlama ikisine de güzel söz söyle Şimdi burada çok dikkat çekici bir şey var. İnsan babaya anaya of diyemez. Fakat Cenab-ı burada üffin, of deme sakın ha buyuruyor. Demek ki insan bir yaştan sonra çocukluk devresine dönüyor. Ve amir nu fil halk efe la yakkülün. Baştan dinçlik güç, kuvvet ondan sonra terciz oluyor bu, o güç, kuvvet. Fil halk, yaratılış terciz oluyor. Efe la yakkulun. cenab bunu akıl erdirme demişsiniz buyuruyor. Demek ki anne baba yaşlandığı zaman nasıl bedeni melekeler, güçler kayboluyor. Zihni güçler de demek ki zayıflıyor ki Cenab-ı Hak onları bir çocuğuna bağırdığın gibi, çocuğunun kulağını çektiğin gibi bir nezaketsizlik yapma babana, buyur annene. Nasıl bir şefkat, nasıl bir merhamet. Yarın kendisi de ihtiyarlayacak Allah ömür verirse, kendisi de o hale gelecek. Yine Cenab-ı Hak bir gerekçe bildiriyor aşağıdaki ayet bir esvab-ı bildiriyor. Onları esirgeyerek, alçak gönüllülükle üzerlerine kanak ger. Ve Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, nasıl anne babam merhamet etti, uykusuz kaldı, kendinden fedakarlık yaptı, onlara devretti, nasıl onlar beni yetiştirmiş, şimdi de sen onlara öyle rahmet et dua et. Hem iyilik edeceğiz, Sakın ağabey üffin demeyeceğiz. Bir de anne babamıza dua edeceğiz ki biz mazimizi hatırlayacağız. Bizim için onlar ne şekilde bir fedakarlık gösterdi. Anne baba insanı kaybedildikten sonra insan farkında kalıyor ama iş işten geçmiş oluyor. Onun için annelere, babalara da arkadan bol amel sahipler, dualar, onlar için sadakalar, hayır hasenatlar yapmak icap ediyor. Yine burada Cenab-ı Rabbiniz sizin kalplerinizdekini çok iyi bilir. Eğer siz iyi olursanız, intekûnun salihi. Demek ki salih olursanız. Demek ki Cenab-ı Hak bizim salih olmamızı istiyor. Çünkü Allah kötülükten yüz çevre tövbe yönelene son deli bağışlayacak. Demek ki tövbe gelişi güzel olmuyor. Yani kalp ayrı değil ayrı olmuyor tövbe. Cenab-ı Hak tövbeten nasuhâ buyrulu bir yerde. Bir pişmanlık, yaptıklarımızdan bir iğrenme, tiksinme, bir samimiyet tövbeten nasuha. Ondan sonra burada Cenab-ı Hak salih olmamızı istiyor. Yani Tövbemizin kabul olması için bir salih olmamızı istiyor. Salih ameller işlememizi istiyor. Cenab-ı Hak yine Lokman suresinde Allah'ın affıyla şeytansın kandırması buyuruyor. Evet, Cenab-ı Allah'ın erham Rahim'indir. Gafur Rahim'dir. Lakin kulun da salih olması zaruri. Salih ameller üzerinde olması zaruri. İşte nasıl olursak o şekilde son nefesimiz olacak. Nasıl yaşarsanız o şekilde ölürsünüz, o şekilde olursunuz. Peki salih ameller nedir? Öyle bir soruza. Salih ameller iki kategoride. Birincisi tazimli emrille. Allah'ın emirlerini büyük bir huşu ile ifade edebilmek bir samimiyetle ifade edebilmek. Bir heyecanla, bir sevinerek, yorulmadan ifade etmek. İkincisi de, ikinci kısmı da şefkatli halkillah, Hâlık'ın nazı bütün mahlukata merhamet ve şefkat sahibi olabilirdi. Onlar da bizim için yaratıldı hepsi. onları cennet, cehennem yok. Onun için onlar Allah'ın birer emaneti bu emanetinde hakkını yerine getirmek lazım. Yani onları zulmedersek Allah korusun bir daha ayrı bizim için büyük bir kıyamet ve olmuş oluyor. Onun için Cenab-ı demek ki bizim salih olmamızı istiyor. Salih olmamız ibadetlere dikkat, beden ve kalp ahengi içinde lillah yapabilmek, Allah'ın bütün mahlukatına karşı da şefkat ve merhameti bulunabilmek. Ondan sonra Rabbimiz mağmur ve emanet. Dünya çıplak geldik çıplak gideceğiz. Bir kundan sarıldık ve bir kefene saracaklar. Burada Cenab-ı Hak yine devam ediyor. İkaz bir de akrabaya, yoksula yolcuya hakkını ver gereksiz yere de saçıp savurma buyuruyor. Demek ki mal da bir emanet. Mal da bizim değil Allah'ın bir emaneti. Ve mal bizim imanımızın bir göstergesi diyor. <Gülüyor> Cenab-ı çünkü bir revası olabiliyor. Cenab-ı Hak'ka yaklaşabilmenizi sevdiklerinizden veriniz buyuruyor. Ne kadar kendimizden tasarruf edeceğiz, ne kadar Cenab-ı sarf edeceğiz. Bir dünyada sevdiğimiz bir insanın sevgimiz ölçüsünde, sevgimiz seviyesinde ikram etmek istiyoruz. Cenab-ı da kullarına ikram etmemizi istiyor. Tabii bu kullara ikramı bir menfaat beklemeden bir lillah ikram etmemizi istiyor ve bunda mükafatı çok büyük yine insan Suresinin Cenab-ı kendileri muhtaç umdukları halde yoksula yetime ve isire verirler iş dünyalarını bildiriyor ona bir mihnet altını bırakmadan sizden bir teşekkür beklemiyoruz zira o sert ve belalı günden korkarız derler kıyamet gününde Cenab-ı Hak da onları o günün şerrinden korur ve yürekleri bir sevinç verir. Yine bu o kadar mühim ki ayet-i kerime de Suriye hakkında ölüm anı gelip çatıp da Ya Rabbi benim ömrümü uzatsan da infak etsem sadaka versem ve salihlerden olsam demeden evvel infak edin buyuruluyor. Demek ki bir infak çok mühim. İmanın lezzeti merhametli oluyor. Merhametin de göstergesi infaklı olmuş oluyor. Allah için infak edebilmek, Allah için hizmet edebilmek. Neyim var? Aklım var aklına. Vücut gücüm var vücut gücüm. Malım var malım. Her şeyin Cenab-ı Hakk'ın seferber edebilmek. Sahibi buydu. Canlarıyla, mallarıyla, cenneti satın aldılar buyuruyor. Sahibi canlarıyla, mallarıyla, cenneti satın aldı. Hepsine kendi için değil, Cenab-ı Hak için bir vasıta haline getirdi. Ebu Zer radıyallahu anh diyor bir malında üç tane ortağı vardır diyor. Fakat iki ortağını bilmez diyor. Ya yani gafleti bu iki ortağını kapatır diyor. Birinci bir ortağı kendisinin olduğu bilirdi. Mal benimdir der. Halbuki iki ortağı daha vardır. Biri kaderdir diyor. Kader onu yarın nereye götürecek? Malı, mülkü, akıl, Zeka hafıza ne olacak belli değil. Haline bakarak bugün benimdir. Efendimiz bir adice, yarın diyenden helak oldu buyuruyor. En garantisi insanın ömrü, imkanları. Üçüncü ortağı da ölümdür der. Mirasçılarda da arkadaşlar. Herkes bu üç ortakla hayatı devam eder fakat maalesef gafletinden benim de zanneder. Onun için infak çok mühim. İnfak illa yani mal ile değil imkanlarladır. Bir hurma sonuna Allah Rus'u yarım hurmanı ver ve cehennem azabından kurtuluyor o infak ayetleri inmeye başladığı zaman Allah için verme ayetleri infak etmek için sahibi öyle bir hale geldi ki bir kısmı gittiler hiçbir şey yok dağdan odun kestiler. Odunu geldiler sattılar Medine içerisinde Allah Resulü önüne koydular. Bir sahibi gitti bir Yahudinin hurma bahçesini suladı iki ölçü hurma aldı birini evlad hem çolukluğuna götürdü öbürünü Allah Resulü önüne koydu. En çok Kur'an-ı Kerim'de Rahman esması geçiyor. Ve Rabbimiz kulunun çok merhametli olmasını istiyor. Siz yeryüzündekileri merhamet edin ki gökyüzündekileri sizleri merhamet etsin diyor. Demek ki merhamet bir müminin alameti farikası oluyor. Tabiete asliyesi oluyor. O zaman bir merhameti tarif ederdik. Merhamet nedir? Merhamet sende olanın Allah'ın sana ihsan ettiğine olmayanlara ikram etmendir. Cenab-ı külül af buyuruyor. Fazlısını ver buyuruyor. Tabi bunun en güzidi misali eshab-ı kiram. Biz de ne kadar yaklaşabilirsek.